1613 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in amcaları Abbas'a ve onun çocuklarına dua etmeleri, evet, Hazreti Peygamber, amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir, ey Rabbim, Abbas'ın ve evlatlarının gizli açık tüm günahlarını bağışla, evlatlarından ona hayırlı halefler kıl, Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir, ey Allah'ım, Abbas'ın ve kıyamete kadar onun zürriyetinden gelenlerin gizli açık tüm günahlarını bağışla, Hazreti Peygamber bir keresinde şu duayı yapmışlar. Ey Rabbim, Abbas'ı ve onun çocuklarını affeyle, onları sevenleri de affeyle, Hazreti Peygamber, amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir, Abbas benim amcamdır ve babam gibidir, atalarımdan kalan en son bağdır, Rabbim, onun günahlarını bağışla, amellerinin güzellerini kabul edip kötülerinden vazgeç, onu azaba çarptırma, zürriyetini de islah eyle, Hazreti Peygamber bir gün amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e, yarın sen de çocukların da ben gelinceye kadar evinizden ayrılma. ''Sizlerle konuşacaklarım var.'' buyurdular. Ertesi sabah Hazreti Abbas ve çocukları evden çıkmayarak Hazreti Peygamber'i beklediler. Hz. Peygamber kuşluk vaktinde gelerek, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun, dediler, Hazreti Peygamber onlara nasıl sabahladıklarını sordular, onlar da, Allah'a hamd ederek sabahladık, cevabını verdiler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, bir araya geliniz ve birbirinize yaklaşınız, buyurdular, sonra da abalarını çıkarıp onların üzerine atarak, Rabbim, bu, babamın kardeşi ve benim amcamdır, o babam yerindedir, bunlar da benim ehli beytimdirler, benim kendilerini abamla koruduğum gibi sen de onları ateşten koru, diye dua ettiler, o zaman evin duvarlarından ve kapının eşiğinden, amin, sesleri duyuldu.